1494 numaralı konu, Kıyamet gününde zikir meclislerine devam edenlerin üstün olmaları, Hz. Peygamber bir gün şöyle buyurdular, Allah Teala kıyamet gününde, insanlar bugün Kerem ehlinin, cömertlerin, kim olduğunu bileceklerdir, buyurur, bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü, Kerem ehlinden maksat kimlerdir, diye sordular, Hazreti Peygamber de, Allah'ın anıldığı meclislere devam edenlerdir, buyurdular.